Dostu Sezin Okulu sunar. Günaydın Bir Dolap Kitabı, hoş geldiniz. Hoş geldin. Günaydın. Evet, Çocuk Kitapları Programı Bir Dolap Kitap, Tayga ve Orman'la e, birlikteyiz yine bugün başladı programımız. E, bugün ilk defa m, bir masa oyunundan söz edeceğiz. Daha önce hiç e, bir masa oyunundan söz etmemiştik. Dokudum. Ee, dık, dün dık, dık. bir dolap kitapta. Dık, dık, dık, Taygacığım dık, dık. kapağını sen anlatmak istiyordun. Anlatmak ister misin? Evet tabii. Böyle hani eski şey dünyada eskiden e, dağlar falan vardı. Ağaç hiç yoktu daha o zamanlar Mammut... Öyle mi? Hangi zamanlar bunlar? Mamutların yaşadığı. Ha. Peki. Eski insanların filan oldu. Hı. Hmm. Ee, hani insanlar böyle deriden şeyler yapıp giyiyorlar. Hmm, hayvan derisinden kıyafetler giyiyorlar. Evet. Hı hı. Burada da iki mızrak saplamışlar bir mamuta. Hı hı. Bir tane insan da mızrak ağlamak için geliyor. Hı hı. Sonra Yıldırım çakıyor. Böyle kayan yıldızlar geçiyor. Yakınlarda bazı hı. dağlar var. Hı hı. Böyle bir resim. Evet. Anladın. Bu bir av sahnesi yani. Evet. Ee, eski çağlarda geçen bir av sahnesi. Ee, bahsettiğimiz resim e, söz etmek istediğim masa oyununun e, kutusunun kapağındaki resim. Oyunun adı Evrim bilimsel gerçeklere dayanarak hazırlanmış masaüstü oyunu diye bir alt başlığı da var. Ee, Çağrı Mert Bakırcı hazırlamış Serhat Filiz tarafından da e, resimlendirilmiş bu oyun. Ee, bu oyunu yani evrim konusunda bir oyun olması öncelikle dikkat çekici zaten. Ee, bu konu biliyorsunuz artık yani işte Türkiye'deki var, kurumlar... Otur canım. Hmm. Türkiye'deki kurumlar artık görevlerini e, gerektiği gibi yapmadığı için ve ee, bazı şeyleri bizim kendi... Neler var? Neler Evet, şimdi onlardan bahsediyorum tamam mı? Ee, i̇şte kurumlar görevlerini gerektiği gibi yapmadığı için biz kendi işimizi kendimiz görmek zorundayız. Ve evrim ağacı da bu konuda e, güzel çalışmalar yapan bir oluşum uzun zamandır... E, güzel çalışmalar yapıyorlar. Mesela liseliler için Evrim Dersleri adında e, bir dizi video hazırlayıp yayınladılar. E, evrim Ağacı'nı e, Facebook'ta, Instagram'da, Twitter'da e, bulup takip edebilirsiniz. E, EvrimAğacı.com zaten e, web sitelerinin e, adresi ve YouTube'da da e, yer alıyorlar. Evrim Ağacı'nın e, bu e, çalışmayı yapmak için bak e, bir dakika bir bakabilir miyim Orman'cığım? Bir dakika bana bir izin ver. Çünkü sen öyle yapınca göremiyorum ben de hemen tamam mı? Ee, Evrim Ağacı bu e, çalışmayı yapmak için... Bak. Efendim Orman'cığım. Bu, bunu anlatayım önce. Ama bir dakika ben bitirsem sözlerim olur mu? Bu, bu çünkü beş, buna bakıyor. Tamam. Evrim Ağacı bu çalışmayı Panama yayınlarıyla birlikte e, gerçekleştirdi. Bu oyunu Panama yayınları ile birlikte yayınladılar. E, oyunun kuralları da çok basit. Zarsız oynanan bir oyun bu. Bir dizi kart var. E, i̇ki ya da dört oyuncuyla oynanıyor. Bir de bir işte masa oyunlarında her, her zaman olduğu gibi bir e, oyun yüzeyimiz var. E, orada bir rotayı takip etmemiz gerekiyor. Başlangıç ve bitiş noktaları var. Evet, böyle işte soru kartları var mesela. Bu soruları sorarak oyuncular birbirlerine işte doğru yanıt, yanlış yanıt, ona göre bir ilerleme e, kuralı var. Bir de e, yardımcı kartlar var, alet ve e, erzak kartları var. E, bunları da bitirirseniz işte başka bir noktaya dönmeniz gerekiyor gibi bir e, masa oyunu. E, evrim konusunda evrim konusun evrim konusunda çalışma yapmak isteyenlere. Ee, eğlenceli bir öneri eğlenceli bir ortam olabilir ee, biz aldık oyunu ve e, henüz sınamadık ama keyifli görünüyor şimdi bahsetmek istediğimiz başka bir şey daha var sen bir şey anlatacak mısın Orman bunlarla ilgili bu oyunla ilgili tamam sen başka bir şey hayır oyunla ilgili anlatacağım bir şey var mı diye soruyorum peki ee, Orman e, oyundan vazgeçip bir ee, kitap seçti. Şimdi bu kitaptan birazcık bahsedeceğiz. Daha sonra bir başka kitap daha e, anlatacağız ama önce Orman'ın seçtiği kitap. Ee, adını biliyor musun? Pijamaskeler. pijamaskeler. Evet, Pijamaskeler. Bir, bir şey merak ediyorum. Bu bir kitap mı yoksa çizgi filmi? Ben sanki bu çizgi film diye hatırlıyorum. Kitap. Çizgi film miydi? filmi de var. Bu kitabı da. Aa, peki. Bin bir peki. Çiçek yayınlarından çıkmış pijam, Pijamalılar Çetesi Pijam Maskeliler Hayvanat Bahçesi'nde adlı bölüm e, elimizdeki neler var bu kitapta peki. Madem bu kadar heyecanla anlatıyorsunuz hmm, devam edelim şey buradan. göstereceğim. Evet. Hmm. Bak şu kim söyleyeyim mi? Söyle. Romeo. Peki kim yani Romeo? Romeo kötü birisi. Tanım ha mi? Romeo ka kötü karakter bu dizideki öyle mi? Evet. Tamam. Bu kitapta neler var peki? Önce pijamaskeli ee, bak yatığından kalkmış bakıyor. Evet ormanda da anlatmak istiyordu. Birlikte mi anlatsak acaba? Evet. Pijamaskeliler anladığım kadarıyla hayvanat bahçesindeler. Ee, şey, pijamaskeliler değil hayvan bir sürü bir grup hayvan var kitabın başladığı sayfada. Hayvanat bahçesinde kafesin içinde sıkış tıkış duran bir grup hayvan. Ee, ve korkunç bir kahkaha duyuluyor bu arada böyle her hayvanları tir tir titreten korkudan bir nasıl? kahkaha duyuluyor ben nasıl göstereyim mi Göster. aa, bir şey soracağım bu iyi birinin kahkası mı kötü bir karakterin kahkası mı kötü. öyle mi bundan onu anlıyoruz yani değil mi peki ne oluyormuş bakalım aa bu gelen kim buranın sahibi sahibi değilmiş o hayvanat bahçesinin bekçesi korkunç bıyık Tüm kafeslerin anahtarları ondaymış. O elinde de kocaman bir ne bu? Ne bilmiyorum. Elinde de kocaman bir kırbaç var. Kırbaç ne işe yarar? Kırbaç ne işe yarar biliyor musun? Çok korkunç bir şeydir kırbaç. Bunu böyle savurmayı bilirler böyle onu kullananların bildiği bir şey. O nasıl savuruyor? kendine dolamadan yapman lazım. Onu böyle vurduğun zaman birine mesela şırak diye böyle derisine çok can yakan bir şeydir kırbaçla kırbaçlama cezası vardır mesela işte sırtını kırbaçla vururlar böyle üst sırtına üstüne yatamazsın ya yani. etini lime lime yapar. Fena bir şey yani. Elinde bir kırbaç var bunun da. Evet hayvanlara vuruyor değil mi? Vurup vurduğunu görmüyoruz öyle bir şey yok ama Aa, bu o var. Hayır kırbacını şaklatıyor onu görüyoruz Baba, ama hayvanlara ha, bu, vurmuyor. Bu var bu, bu bu. Ne ki onlar? Bu timsah ama ağzını Bekki açmış böyle sonuna Aa, evet. kadar. Kırbacını şaklatıyor zaten ve onları susturuyor. Hayvanları susturmak için. Ee, ya, pijama askerler de burada saklanıyor. Evet ve pijama askerler nereden geldiler peki birdenbire? Aa, işte. Onlar öyle biliyorlar yani böyle şeyleri evet. geliveriyorlar. Anladım peki sonra ne oluyor? Aa pijama askerler bir dakika burada ne oluyor? O, onu almış. Aa ne ki o? Ama neyin anahtarı? Değil Ama neyi açıyor o anahtar? Ee, hani şeyleri hani kafesleri. Şimdi ha. burada ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Anlat, değil mi? Anlat. Bu böyle yaparken bu da onu vurmaya çalışırken bunu da düşürüyor tam koşarken. Hı. Bu da o sırada anahtarı almış, kaçıyor. Bu da şırrakla vurmaya çalışıyor. Şırrakla. Hı hı. Sonra? Sonra e, bunlar önce e, baş başa tırmanmışlar. Adamın gözüne el verin. <gülüyor> üst üste çıkmışlar. Adamın boyuna ulaşmışlar. Pijamaskeliler küçük küçük tipler bu arada. Evet. E, bunlar maskeli süper kahramanlar mı? Evet. Yani aslında başka bir kimlikleri daha var değil mi? Evet. Ee, i̇şte normal. Üst... <gülüyor> ya normal çocuk oluyorlar ya süper Anladım. Ee, birbirlerinin üstüne çıkmışlar bir hemen mızıkacıları gibi ve bir tanesi e, bekçinin gözüne parmağını sokuyor. Biraz sert bir kitapmış galiba. Ha. Ne dersin? Evet. <gülüyor> Sonra, Sonra kafesleri açıyorlar. E, o gözünü böyle kapatıp tutarken kafesleri açıyor onlarda. Bunlar da hı. çıkıyor. Hı ha, hı. Ha. Hayvanlar çıkıyor. Sonra? Sonra Oo. hepsi kovalıyor. Bekçi, bekçi de kendini bir kafese atıyor. Aa. kapatıyorlar. Bekçi de sonra dil çıkarıyor. Evet. Z. Sonra hepsi bütün balonları alıyorlar Aa, çocuklar. Bu bekçinin çocuklara satmayı planladığı da hayvan biçimli bir sürü balon var. İşte evet. aslan, panda, goril falan onları alıyorlar. Onları e, Oo. E, kafese ne? bağlıyorlar ve kafese Hangi yani kafesi? Hangi kafesi? Bekçinin olduğu. Ha, bekçinin bekçi kitledikleri kafesi balonlu uçuruyorlar ve aa sonra limana koşturmuşlar ve bir gemiye binmişler. Nereye gidiyorlar evet. ki? Ve şarkı söyleyerek evlerine gitmeyi düşünüyorlar. Gemi de gidiyor. Anladım. Ve... Sonra bir balina geliyor. Ha, balina mı yardım ediyor onları? Evet. Aa tamam. Ve sonra pijama askerler? Sonra pijama askerler balinaya biniyor. O balina da onları evlerine götürüyor. Yok hayvanlar binmiş balinaya. O hayvanları e, yedi denizleri aşıp hayal adasına giden yolu bilen tek balinada oymuş. Oraya götürüyor. Bu arada pijama askerler de evlerine gidiyor galiba. Bir dakika evet. bir bakalım. Aa işte burada bir dakika. Haa kafeslerin anahtarların olmadığı bir yer olmalı. Bilmiyorum. Bilmem ne. Ne diyor bakayım. Bir tane anahtar. Ha anahtarı da hayvanları. Aa. Bütün hayvanlar çok güzel bir ormanda ve ormanda ne var bir de? Bekçi. Kafesin içinde bekçi ve anahtar da maymunda. Haa böyle bitiyor demek bu hikaye. Oo, Babacım, anladım. Maymunlu. Evet pijamaskeliler ve Haylaz Romeo bir başka kitabın tanıtımı. Pijamaskeliler kitabının tanıtımı. Tamam şimdi o zaman bir ara verelim mi çocuklar? Tamam, bir ara verelim. Ara vermek Tamam, biraz sonra tekrar birlikte olacağız. 94.9 Açık Radyo'dasınız. Çocuk hoş Kitapları dersin. Programı Bir dersin. Dolap Kitap dersin. tekrar devam ediyor ve Orman Hoş Geldin dedi sizlere. Taygır'cığım sen bir şey diyecek misin bu aşamada? Hoş bulduk. <gülüyor> tamam peki. Şimdi ben size bir kitap anlatmak istiyorum. Tamam mı? Bak. E ee, kitabın adını söyleyeyim önce. Bir dakika. O Kaptan. Evet o bir kaptan. Baş adı ne? Şöyle. Bunu da biz e, buna okuyoruz. Evet. Ve biz bunu bana buna bakıyoruz. Hı -hı. Ve biz ne ne Hı hı. Ve biz bunu musluyor, alıp alıp ve yukarı bir şey çöyür kabuklarını. Tamam. Ben bana anlatayım. Anlatıyorsun işte. Önce, e, ve önce ve Hı. Burada, burada okuyayım Biz e, burada bir şey yapıyoruz. Hı. Hmm. Biz burada yemek yiyoruz mesela. Hı hı. Bu kitapta biz yemek mi yiyoruz? Evet. Tamam. Peki şunun ne olduğunu bana söyleyebilir misin? Bir dakika hemen e, bulmaya çalışıyorum sana. Şunun ne olduğunu bana söyler misin? O, o gemi gemi. Hayır, vapur vapur. Tamam, vapur, vapur bir çeşit gemi. Vapur dediğimiz gemi. Ee, başka? vapurla Vapura bindin mi sen hiç? Bindim. Nereye gittin? Evet, bir eve, şey aldım. Anladım. Nerede bindin vapura peki? Ben işte. Ben nerede, nerede bindin? Söyle. İstanbul'da. İstanbul'da. Bana evet. İstanbul'da. Evet hep beraber İstanbul'da vapura binmiştik. Tamam. Şimdi artık kitabı biraz anlatabilir miyim Ormanca? Bana anlatayım. Burada, burada bir şey öyle deprem oraya oldu. Bu kitapta. Evet. Peki. Ve burada bir şey öyle araba yani düşmüş ve kapısı kurulmuş yani dönmüş ve olmamış. Onlar da... Ekil ona beş ay yapmaklar ona bir motora motoramış ama motora binmiş ve o da dağılmış. Anladım. Bunların hepsi bu kitapta oluyor mu? Evet. Anladım. Aynı kitabı okumamışız gibi geldi bana. Ve Hı. Ee, bunda bir şey vardı. Hmm. Tamam. Şimdi ben kitabın adını söyleyebilir miyim artık? Söyleyeyim. Bunun adı Tamam. Kitabın adı e, Bir dakika Orman'cım alabilir miyim? Kitabın adı e, Adını bilmiyor Önce düşüneceğim. Tamam o yüzden ben Söyleyebilir miyim? Çünkü okuyabiliyorum kitabın üstünde Burada yazıyor ya evet. Söyleyeyim ben şimdi kitabın adını sen, tamam mı? Sen de Kaptan Kazım'ın Sağ yanağı. Bu kitabın adı Yanak neresi? Evet ne yapıyoruz yanağı? Öpüyoruz. Evet yanakları Öpüyoruz mesela. Bu kitabın adı Kaptan Kazım'ın Sağ Yanağı kitabı yazan Ayşe Güren, e, resimleyen de Merve Atılgan. Can Çocuk'tan çıktı bu kitap. Kaptan Kazım'ın Sağ Yanağı. Efendim Sağ şey Aygeciğim? Evet. Sağ yanak bu mu bu mu? Sağ yanak ilk gösterdiğin. Bu mu? Evet. Sağ evet. yanak bu. Peki sizce bu nasıl bir kitap adı? Ben evet, bilmiyorum. Ama bir gülümsetti galiba seni. Ne demek olabilir? Kaptan Kazım'ın Sağ Yanağı ile bir kitabın ne ilgisi olabilir acaba? Peki Kaptan Kazım ne kaptanı biliyor musun? Vapur kaptanı. Kaptan Kazım Eminönü Üsküdar vapurunun kaptanı. Bir gün bir Mayıs gününde vapura biniyor. Vapuru, vapurunu çalıştırıyor daha doğrusu. Vapurda yolcularını alıyor Üsküdar'dan ee, ve bu arada sağ yanağına sürekli güneş vuruyor. Böyle sağ yanağı ısındıkça ısınıyor. Sağ yana ısındıkça kaptan Kazım'ın içi kıpır kıpır oluyor. Kıpır kıpır oluyor. Böyle bahar gelmiş, evet. kuşlar uçuyor, hayat kısa. Çok güzel böyle bir ortam var. Boğazdayız, vapur filan evet. Diyor ki kaptan Kazım bu iş böyle olmaz. Ben diyor Ege'ye gideceğim. Bozcaada'ya. Bozcaada'da bir arkadaşım var onu ziyarete gidiyorum diyor. Anons yapıyor yolculara. Diyor ki yolcular yolcular Ege'ye açılacağız. Geliyor musunuz? Eminönü'nde inecekleri bıraktıktan sonra Bozcaada'ya gidiyoruz diye. Yolcuların bir kısmı diyor ki olur mu öyle? sen ne derdin mesela kaptan böyle bir şey dese bindik vapura şimdi biz vapurdayız kaptan dedi ki Se sevgili yolcular hava çok güzel bu kadar güzelken hava buradan böyle işe gitmek olmaz ben Ege'ye açılmak istiyorum Bozcaada'ya gitmek istiyorum benimle geliyor musunuz ne derdin? İster istiyor isterim oy ne güzel olurdu değil mi Baba, neler ben yapardık ben... orada? Ben orada içvayetçi olurdu. Bozcanada da mı? Evet. Peki tatil yapmayı düşünmez miydin? Ya da hoşça vakit geçirmeyi, güzel bir şeyler, yürüyüş yapmayı, Baba, denize girmeyi. Neden gömüldü evet. Olur muydu onlarda? Evet. Arkadaşlarına sohbet etmeyi. Baba evet. neden gömüldü Amir? Çünkü yolcular binmişler oğlum vapurla bir yere gidiyorlar. İşte kaptan Kazım da bu anonsu yapınca, bu duyuruyu yapınca yolcuların bir kısmı diyor ki Aa, olur mu öyle şey canım bu kamera şakası herhalde ama bir kısmı da diyor ki evet geliriz yihu önüne yanaşıyorlar. İnmek isteyen yolcular iniyor ve Kaptan Kazım rotayı alıyor, dümeni çeviriyor. Marmara Denizi'ne açılıyor ve oradan Ege'ye doğru gidecek. Ama tabii öyle kolay değil deniz atları vapurunun durup dururken Ege'ye gitmeye karar vermesi. Bir sürü sorun çıkıyor ama Kaptan Kazım yolundan çıkmıyor. Gidiyorlar, gidiyorlar, gidiyorlar, gidiyorlar. Bu arada vapurda bir tane e, müzik grubu kuruluyor. Evet, adı Memnunlar Güvertesi. Kaptan Kazım'ın sağ yanağı ile ilgili de şarkılar yazıyorlar. Ve bu arada e, biz tabii e, kitaba başladığımız sahnede çoktan bu olay olmuş. Kaptan Kazım Bozcaada'ya ulaşmış yolcularıyla beraber ve hatta geri dönmüş e, şehir hatları da vapur işletmesi de Kaptan Kazım'ı dava etmiş mahkemedeler. Mahkeme ne? Mahkeme e, adalet sisteminin Ola. çalışması gereken e, yerlerden birisi. Ad yani e, hani şeyden konuşmuştuk ya geçen gün bahsetmiştik. Mesela bir şey suç mu değil mi? Ya da suçsa ne kadar büyük bir suç ne kadar küçük bir suç? Suçlunun hakları neler? Suç, e, i̇şte mağdur olanın e, başına kötü bir şey gelenin hakları neler? E, kimin hakları nasıl savunulacak? Ne kadar kurtulacak? Suçluya ne kadar ceza verilecek? Nasıl bir ceza verilecek? Bütün bunların tartışılıp belirlendiği ortaya çıkartıldığı yere mahkeme diyoruz. Bu sisteme de adalet sistemi diyoruz. Adalet mi? İşte bütün bu sistemin adı adalet. Böylece herkes nasıl diyelim böylece suçlar insanlar suçam başlarına bir kötü bir şey geldiğinde bunun sorumlusu kimse ondan bir karşılık alabiliyorlar ya da o kişinin cezalandırılmasını sağlayabiliyorlar. Yani... Ya da bir kişi suçsuzsa suçsuzluğu ortaya çıkartılıyor. Adalet sisteminde tamam mı? Yani birisi birisine sen suçlusun dediğiniz için o insan suçlu olmaz ya. Önce bunu tartışmak gerekiyor mahkeme. <gülüyor> kim suçlu bu kitapta? Şimdi bu kitapta kim suçlu? İşte zaten bu kitabın güzel yanlarından biri de bu. Yani Kaptan Kazım gerçekten suçlu mu yoksa değil mi? Bunu araştırırken tabii ki bilime de başvuruluyor. Ee, Saadet Bilgin diye bir... Bilim insanı var, nöroloji alanında çalışıyor, sinir bilimi adında alanında çalışıyor ve o bir sürü araştırma yapıyor Kaptan Kazım'ın sağ yanağı ile ilgili. Mesela, ve şunu ortaya çıkartıyor. Meğer Kaptan Kazım'ın sağ yanağında iki tane küçük yara varmış. Küçükken bir arkadaşıyla kavga ettiğinde olmuş iki yara. Oradaki derisi sıyrılmış biraz. Yani sizin de yara izleriniz var ya böyle derinizde farklı görünüyor. E, diyor ki e, bu bilim kadını. Zaten diyor bahar güneşi üstümüze vurdu mu hormonlarımız böyle mutluluk hormonu işte bunlar hepsi coşar. Ee, ama Kaptan Kazım'da farklı bir durum var. Çünkü onun sağ yanağındaki yaralar daha e, hızlı ve daha çok etkilenmesine neden oluyor güneşten. Dolayısıyla gerçekten suçlu mu suçsuz mu bunu tartışırken bilimden yararlandığımızda dur durum değişiyor. Yani Kaptan Kazım e, yaptığı şeyleri yaparken... Dış etkenler de varmış. Güneş gibi, bahar gibi ve bunların etkileri onun üstünde daha fazlaymış. Bu ortaya çıkartılıyor bilim sayesinde ve böylece Kaptan Kazım daha adil bir şekilde yargılanabiliyor. Kaptan Kaz gerçek Kazım. bir insan mı? Kaptan Kazım Ayşe Güren'in e, kitabı için yarattığı bir karakter. Gerçek değil yani değil mi? Ee, bir sürü kaptan var gerçekten ama Kaptan Kazım sağ yanağında böyle yara izleri olan ve alıp vapuru e, Bozcaada'ya götüren Kaptan Kazım sadece bu kitapta var. Gerçek değil değil mi? Hayır değil. Sonra Kaptan Kazım'ın bu e, hareketi, bu girişimi e, bütün dünyada çok karşılık buluyor üstelikte. E, ve herkes e, bahar ayları geldiğinde bir tatil hakkı olduğunu ...savunmaya başlıyor. Bunun da adına... E, sağ Yanak Bahar Tatili diyorlar. Bütün dünyada... ...bununla ilgili kampanyalar başlatılıyor... ...çalışmalar başlatılıyor... ...çok ses getiren çalışmalar... ...hatta bazı yerlerde bu e, tatil hakkı elde ediliyor bile... E, ...kitapta... E, ...ve bu arada işte... ...farklı farklı kişilerden e, bu yolculuk hikayesini dinliyoruz... ...yolculuğa katılan kişilerden... ...ya da işte... E, ...bilim kadına saadet bilginden... Ee, kaptan Kazım'ın kendisinden dinliyoruz. Hakan Mara yargıç hakim ee, Hakan Mara'nın gözünden olayı e, görmeye anlamaya çalışıyoruz ki o da zavallıcık e, penceresi bile olmayan bir tane mahkeme salonunda günlerini geçirip duran bir kişi ee, kitabın e, konusunu çok karışık anlattık ama, farkındayım ama e, şu anda yok canım biraz sonra tamam mı Tamam biraz sonra e, kitabın konusunu biraz e, kitabı biraz fazla karıştırarak anlattık ama e, şu kadarını söyleyebilirim e, kitapla ilgili Kaptan Kazım'ın sağ yanağı e, bize e, yaşadığımız hayatı şöyle bir gözden geçirme fırsatı sunuyor ve e, çocuklar açısından bunu değerlendirecek olursak şimdi Tayga ve orman için biraz e, karışık bir kitap kurgusu biraz ağır bir kitap 10 e, yaş ve üzerine önerilmiş. Ee, bu kitap yayın evi tarafından. Ee, bu çok mu önemli derseniz eğer okuyabildiğiniz daha küçük yaşta bir çocuk varsa ve bu kitapla ilgili bir sorun yaşamıyorsa bu bilginin hiçbir önemi yok. Ee, Kaptan Kazım'ın sağ yana aynı zamanda çocukların e, yetişkinlerin hayatını da biraz daha iyi kavrayabilmesi ve kendi hayatlarını ele alırken ee, bazı, açı, farklı açılardan da düşünebilmelerini sağlayacak bir kitap gibi geliyor bana. Ee, kitabın adı Kaptan Kazım'ın Sağ Yanaa Can Çocuk tarafından yayınlandı. Ayşe Güren'in yazıp Merve Atılgan'ın resimlediği bu kitap. Ee, bugünlük bu kadar. Bir Dolap kitabın sonuna geldik. Ee, Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bir Dolap Kitap Şirin çocuk kitabı. Hazırlayan mezunlar: Banu Aksoy ve Yıldray Karakeç. Kitap dostu Sizin Okulu sundu.